Eskişehir'den Orhan Bey hattımızda Alo. Alo, merhaba. Kolay Hayırlı gelsin. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. hocamıza bir soru olacak da Buyurun, buyurun Orhan Bey. Ee, ben mesela bir bayrana namaz kılmak istiyorum ama imamlık niyetini bilmiyorum. Hı. Hani cemaat cevabını erişmek için. Hem de ikimizin namazı sahi olabilmesi için niyetini tam bilmiyorum. Anlatabilir misiniz? Teşekkür ederiz. Başka sorunuz var mı? Yok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. <gülüyor> Soruyu bir daha Buyurun alalım. Buyurun hocam. Bir bayan yani erkek ve bayan namaz kılacaklar. Hı -hı. Ayrıca bir niyet etmek gerekir Hı -hı. mi? Yani tamam. bayana da. Yani diyelim ki mi? evinde hanımıyla bu kardeşimiz cemaatle namaz kılmak istiyor. Öyle değil Hı -hı. mi? Evet. Yani imam olacak. Eşine, annesine, kız kardeşine veya komşulardan hanımlar varsa onları imamlık yapacak, namaz kıldıracak. Tek farkı şu. Ee, erkek imamlık yaparken arkasında hanım varsa genel bir niyet ya Rabbi işte Arapçasında söylenen Ne en usalli lillahi taala farz salat el magrib edaen mustaqbale kıble muktediyan ene mukteden bil Kur'an azim ene imamun limen tabi'ani Türkçesini söyleyeceğim. Ya Rabbi senin rızan için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya niyet ettim. Kur'an-ı Kerim'e uydum, tabi oldum ve arkamda bulunan insanlara imam olmaya niyet ettim. Bunu sözlü olarak da söyleyebilir. Sözlü olarak söylemesi Hanifi mezhebine göre menduptur. Ee, söylemeden bunları içinden geçirse bile namaz olur. Şu var yani arkada kendisine uyacak olan insanlara imam olduğunu bilmeli öndeki insan. Arkadaki de ona uyan da öndeki imama uyarak namaz kıldığını bilmeli. Asıl olan budur değil mi? Asıl olan budur. Bilgi. Niyet kalpte olur çünkü. Hı hı. Bilecek zaten bilince arkasındaki insanların varlığına niyet etmiş olacak. Bunu sözlü olarak söylemesi kişinin kendine telkin yapması ve başkalarının da duyduğu zaman bu işi öğrenmesi noktasından faydalı olan bir şeydir. Ama niyetin esas mahalli oluştuğu yer kalptir. Dolayısıyla kalpten geçirmekle niyet oluşur. Dilden söylese de hoş olur deniyor. Cemaatle namaz kılmak durumunda olan bir grubun yanında birisi farklı bir namaz kılıyor olsa, aynı namazı tek başına niyetlenmiş olsa, denk gelse de imamın cemaatin yaptığı hareketler arkadaki insanda aynı şekilde aynı zamanda yapsa, kalksa, imama uymaya niyet etmediği için onun namazı imama uylara kılınmış olmaz. müstakillen kılınmış bir namaz olur. Evet. Dolayısıyla sadece arkasında kim var? Kadın ve erkek Varsa ben arkamdakilere imamım derse kadın da erkek de bunun içine girer. Genel bir ifade kullanacağım. Genel <gülüyor> ifade yani bana kim uyuyorsun imamım deyince bu yeter. Yani İlla ki erkeklere de hanımlara zaten da şeklinde yapması gerekmiyor. Allah hepsini biliyor zaten. Evet. Ney ne ettiğimizi biliyor.